Hazreti İsmail peygamber Hz. İsmail'in doğumu Hz. İbrahim'le eşi Sare üzgündü. Aradan yıllar geçtiği halde henüz çocukları olmamıştı. Bir gün yine düşünceli düşünceli otururlarken Hz. Sare'nin aklına bir çare geliverdi. Gözleri ümitle ışıldayarak Hz. İbrahim'e döndü. Ey İbrahim! Görüyorsun ikimiz de yaşlandık. Hele ben senden yaşlıyım. Bundan sonra çocuğumun olacağını sanmıyorum. ''En iyisi sen benim hizmetçim Hacer'le evlen. Belki bu evlilikten Allah sana bir çocuk verir de evimiz çocuk sesiyle şenlenir.'' dedi. O günün dünyasında erkeklerin çok kadınla evlenmeleri doğal bir olaydı. Bunda insanlığın öf, adet ve hayat anlayışı açısından hiçbir engel yoktu. Hz. İbrahim eşinin bu sözlerine şaşırdı. Biraz düşündükten sonra ''Hayır ya Sare'' dedi. Bu işin sonundan endişe ederim. Hacer'in bir çocuğu olursa korkarım ki onu kıskanırsın. Bu da tatsızlığa yol açar, huzurumuzu bozar. Fakat Hz. Sare düşüncesinde kararlıydı. Tebessüm ederek, hayır ben senin gibi düşünmüyorum. Hacer'in çocuğu olursa kendi çocuğum gibi memnun olurum bundan dedi. Hz. İbrahim eşinin bu samimi isteği üzerine Hacer'le evlendi. Bir süre sonra beklenen oldu. Allah Hacer'e bir çocuk vermişti. Günler ve aylar birbirini kovaladı. Nihayet doğum günü gelip çattı. Hazreti Hacer nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular. Sare bu duruma önceleri çok sevinmesine rağmen zamanla kıskançlığa kapıldı. Halbuki bu evliliği kendisi isteyip kocasına kendisi teklif etmişti. Hz. Hacer'in Mekke'ye hicreti Hz. İbrahim ile Hz. Hacer'in gayretleri Sare'nin kıskançlığını gidermeye yetmedi. Hazreti Sare'nin aklı duyduğu kıskançlığın yanlış olduğunu söylüyorsa da hisleri buna katılmıyordu. Bu yüzden huzursuzluğu her geçen gün artıyordu. Artık Hacer ve oğlu İsmail ile aynı çatı altında yaşamasına imkan kalmamıştı. Ya onlar ya da kendisi bu evden uzaklaşmalıydı. Sonunda bu duygularını Hz. İbrahim'e açtı. Ey İbrahim! Al götür Hacer'le oğlunu. Sen haklı çıktın. Onları kıskanıyorum. Bu yüzden çok huzursuzum. Bu evde ya ben ya onlar kalmalı. Düşün, kararını ver dedi. Hz. İbrahim gerçekten müşkül durumda kalmıştı. Ne yapacağına karar veremiyordu. Tam o esnada Allah Hz. İbrahim'e Hz. Sare'nin isteğine uymasını vahyetti. Hacer'le oğlunu alıp başka bir bölgeye götürecek, oraya yerleşecekti. Bu yolculukta onlara bir melek rehberlik yapacak, Hz. Hacer'le İsmail'in yerleşeceği yeri bizzat gösterecekti. Hz. İbrahim, Hacer'le İsmail'i alarak bir akşam yola koyuldu. Meleğin rehberliğinde Mekke'ye kadar gittiler. O sırada Hz. İsmail iki yaşına yaklaşmıştı. Henüz sütten kesilmemişti. Hz. İbrahim onları, Bugün zemzem suyunun aktığı yerin yakınında bir ağacın dibine bıraktı. Çadır kurarak onları içine yerleştirdi. Vadi ıssız ve sessizdi. Kimsecikler yoktu. Zaten oturulacak gibi de değildi. Arazi ziraate elverişli olmadığı gibi suyu da yoktu. Hz. İbrahim hanımı Hacerle oğlu İsmail'in yanına bir miktar hurma ve su bıraktı. Geri sarenin yanına dönmeye hazırlandı. Yola koyulunca hanımı Hacer... Ağlayarak arkasına düştü. Ey İbrahim! Bizi ıssız ve sessiz bu vadide bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bu vadide kimsesiz ne yaparız? diyordu. Hz. İbrahim hiçbir cevap vermiyor, sadece yoluna devam ediyordu. Hacer aynı suali birkaç defa tekrar etti. Kocasından bir cevap alamayınca, yoksa böyle yapmanı sana Allah mı emretti? diye sordu. O zaman Hz. İbrahim hanımına dönerek, evet Allah emretti cevabını verdi. Hz. Hacer rahatlamıştı. Öyleyse bize Allah yeter. O bizi korur, sahipsiz bırakmaz dedi. Hz. İbrahim'in peşinden gitmeyi bıraktı. Tevekkül içinde çocuğunun yanına döndü. Hz. İbrahim ağır ağır yoluna devam etti. Çocuğuyla eşinin kendisini göremeyecekleri bir tepeye gelince Kabe yönüne döndü ve şu şekilde dua etmeye başladı. Ey Rabbim ben, eşim Hacer'le oğlu İsmail'i bu çorak vadiye yerleştirdim. Bu bölgeyi sen afetten ve düşmandan muhafaza eyle. Güvenli bir yerleşim alanı kıl. İnsanların gönüllerini buraya yönlendir de gelip yerleşsinler. Eşimle çocuğumun yalnızlıklarını gidersinler. Hz. İbrahim duasında iki şey istiyordu. Birincisi, Mekke ile civarının güvenli bir yerleşim yeri olması. İkincisi de Oralara insanların gelip yerleşmesi. Bu dua Allah tarafından kabul edilmiş, her iki husus da sonradan gerçekleşmiştir. Zemzem Hz. Hacer ile oğlu İsmail Mekke vadisinde birlikte yaşayıp gidiyorlardı. Hz. Hacer çocuğuna acıktıkça süt emziriyor, susadıkça yanlarındaki kırbadan su veriyordu. Kendisi de kocasının bıraktığı hurmalarla idare ediyordu. Bir süre sonra kırbalardaki su bitti. Susuzluktan kendisinin de sütü kesildi. Küçük İsmail açlıktan ve susuzluktan ağlayıp sızlamaya başladı. Kumlar üzerinde yuvarlanıp duruyordu. Hz. Hacer çocuğunun bu acıklı halini görmeye dayanamayarak etrafta su aramaya çıktı. Güneş bütün sıcaklığıyla yüzünü kavuruyor, kumlar ve taşlar sıcaktan yanıyordu. Hacer yürüye yürüye Safa Tepesi'nin bulunduğu yere geldi. ''Su verecek bir kimse bulabilir miyim acaba?'' diye tepeye çıktı. Etrafa göz kestirdi. Fakat uçsuz bucaksız çölde kimsecikler görünmüyordu. Hüzünlü fakat Allah'a güven duygusu içinde tepeden indi. Ayağı takılmasın diye uzun eteğini toplayarak suratle koşmaya başladı. ''Vadi'yi geçip bir şeyler bulurum'' ümidiyle Merve tepesine geldi. Tepeye çıkıp orada da biraz durdu. Etrafa göz kestirdi. Fakat ortalıkta yine hiç kimse görünmüyordu. Hazreti Hacer civarda su veya yardım isteyecek herhangi bir kimse bulurum ümidiyle yedi kere Safa ile Merve tepeleri arasında koşarak gitti geldi. Haçtaki Say ibadeti işte bu olayı hatırlatır bize. Hacılar Safa ile Merve arasında yedi kere gidip gelirler. Bu gidiş gelişlerin sonucunda Hazreti Hacer Merve tepesine çıkınca bir ses işitti. Bir an için hayal gördüğünü, yanlış duyduğunu sandı. Bütün varlığıyla dikkat kesildi. Aynı sesi ardarda birkaç kere işitti. Hayal olmadığını anladı. Ses kalptan geliyordu. Allah'ın bir yardımı olabilirdi. Bu ümitle, duydum, duydum dedi. Eğer niyetimi biliyorsan, çık ortaya, bana yardım et. Birden sesin geldiği tarafta bir insan belirdi. Bu, insan suretine girmiş bir melekti. Ayağıyla durduğu yeri kazıyor, Kazılan yerden de gür bir şekilde su akıyordu. Hz. Hacer suyu görünce sevincinden şaşkına döndü. Belki akan su az olur da yetmez diye düşündü. Su kaynağının etrafını toprakla çevirip bir havuz yapmaya çalıştı. Suyun bir damlasının bile boşa akmasını istemiyordu. Bir yandan suyu avuç avuç alıp kırbasına dolduruyor, bir yandan da zemzem yani dur dur akma diyordu. Hazreti Hacer akan sudan bol bol içti. Sonra oğlu İsmail'in yanına döndü. Onu emzirerek güzelce doyurdu. Yalnızlık bitiyor. Hazreti Hacerle oğlu İsmail birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Artık susuzluk dertleri bitmişti. Günün birinde Hazreti İsmaille annesinin bulunduğu yerin yakınına Cürhümlülerden bir aile uğradı. Hazreti Hacer'in bulunduğu yerin üstünde bir kuşun dolanıp durduğunu gördüler. Kendi kendilerine bu kuş herhalde su bulunan bir yer üzerinde uçup dolaşıyor. Halbuki buralarda su olmadığını zannediyordu. Bu işi bir araştıralım bakalım dediler. Hemen iki kişiyi araştırma için gönderdiler. Adamlar Hacer'le İsmail'in bir su pınarı başında çadır kurduklarını gördüler. Dönüp durumu haber verdiler. Aile hemen yola koyuldu. Zemzem suyunun yakınına gelip kondu. O sırada Hacer suyun başında oturuyordu. Gelen cürhümlü aile Hacer'e ''Bizim de buraya gelip yerleşmemize, sizinle birlikte bu sudan yararlanmamıza izin verir misiniz?'' diye sordu. O da ''Su üzerinde hak iddia etmemek şartıyla buraya yerleşebilir, sudan da istifade edebilirsiniz.'' cevabını verdi. Cürhümlüler bu şartı sevinçle kabul ettiler. Nihayet uçsuz bucaksız şu çölde yerleşebilecekleri suyu olan bir yer bulmuşlardı. Cürhümlülerin gelmesiyle Hazreti Hacer yalnızlıktan kurtulmuş, konuşup sohbet edeceği insanlara kavuşmuştu. Cürhümlü ailenin oraya yerleşmesinden sonra başka aileler de geldiler. Zemzem suyunun çevresi giderek kalabalıklaşmaya, bayındır bir belde haline gelmeye başladı. Kurulan yeni kentin adına Mekke dediler. Allah cürhumlileri göndermek suretiyle Hazreti İbrahim'in duasını kabul etmişti. Böylece hem Hazreti Hacerle oğlu İsmail'in yalnızlığı ortadan kalkmış hem de bu vadinin güvenli bir yerleşim alanı olması gerçekleşmişti. Hazreti İbrahim bir zaman sonra Mekke'ye oğluyla hanımını ziyarete geldi. Etrafı şenlenmiş ve Hacerle İsmail'i şeref ve itibara kavuşmuş halde görünce çok sevindi. Artık zaman zaman Mekke'ye geliyor bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra geri dönüyordu. Hz. İsmail'i bıçak kesmiyor. Yıllar gelip geçmiş, Hz. İsmail büyümüş, güzel ve yakışıklı bir delikanlı olmuştu. İsmi gibi huyu da güzel ve temizdi. Babasının kendisine öğrettiği şekilde namazını kılıyor, duasını ediyor, Allah'a ibadette bulunuyordu. Hazreti İbrahim ara sıra geliyor oğluyla birlikte dağlara odun toplamaya, yiyecek bulmaya gidiyorlardı. Yine Hz. İbrahim'in Mekke'de olduğu bir gündü. Vakit gece yarısından sonraydı. Hz. İbrahim uyuyordu. Rüyasında bir ses şunları söylüyordu. Ey İbrahim! Allah, oğlun İsmail'i kurban etmeni emrediyor. Hz. İbrahim korkuyla uyandı. Gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya... Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı bir anda kestiremedi. Fakat içine bir şüphe düşmüştü. Rüyayı gördüğü vakit Kurban Bayramı'nın iki gün öncesiydi. Ertesi gün yine aynı rüyayı gördü. Rüyanın Allah'tan olduğuna kanaati gelmeye başlamıştı. Kurban Bayramı'nın birinci günü aynı vakitte yine aynı rüyayı görünce artık rüyanın Allah'tan olduğunda hiç tereddütü kalmadı. Bu büyük bir imtihandı. Gerçek dost... Dostu için sevdiği her şeyi feda ederdi. Allah Hz. İbrahim'i kendine halil yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını denemek istiyordu. Sevdiği en kıymetli varlığı olan oğlunu kendine kurban etmesini istemesi bu yüzdendi. Ne var ki bu isteği yerine getirmek son derece güç ve ağırdı. Onun için Allah bu emri Hz. İbrahim'e doğrudan doğruya vermemişti. Üç gece üst üste rüyada göstererek onu yavaş yavaş alıştırmıştı. Hz. İbrahim'in kalbi yatışmış, emri tereddütsüz yerine getirmeye hazır olmuştu. Şimdi tek korkusu kalmıştı. Acaba oğlu ve hanımı bu emri nasıl karşılayacaktı? İsmail'i kurban etme emri yalnız Hz. İbrahim için değil, ailesi için de ağır bir imtihandı. Hazreti İbrahim'den biricik ciğer paresini kendi elleriyle kurban etmesi isteniyordu. Hz. İsmail'den ise Allah yolunda hayatını ve canını verme fedakarlığı bekleniyordu. Hz. Hacer'den beklenen de biricik oğlunun Allah yolunda feda olmasına sabretmesiydi. Hz. İbrahim o sabah oğluna ip ve bıçak almasını birlikte oduna çıkacaklarını söyledi. Bu onların her zamanki adetleriydi. Hazreti İsmail hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Mina mevkine gelince Hz. İbrahim gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından büyük bir imtihana tutulduklarını bildirdi. Hz. İsmail de babasının anlattıkları karşısında en ufak bir üzüntü, tereddüt ve telaş meydana gelmemişti. Hayatı veren ve alan Allah değil miydi? Hayatım sahibi olan Allah şimdi ondan verdiği hayatı kendisi için geri istiyordu. Bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Hz. İsmail bunları düşünerek tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Babasına şu cevabı verdi. Babacığım neyle ile emrolunduysan o işi yap. Beni inşallah sabreden bir insan olarak bulacaksın. Oğlunun bu cevabı Hz. İbrahim'i hem sevindirmiş hem de duygulandırmış ve gözlerini yaşartmıştı. Büyük bir sevgiyle yüksek bir imanın sahibi olan oğluna bakıyordu. Böyle bir oğul sahibi olmakla iftar ediyordu. Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye götürürken yolda lanetli şeytan önüne çıktı. Hz. İbrahim'e vesvese vermeye uğraştı. Babalık şefkatini tahrik ederek ona gördüğü rüyanın Allah'tan olmadığını kabul ettirmeye çalışıyordu. Fakat Hz. İbrahim, şeytanın bu vesveselerine hiçbir değer vermedi. Şeytanı yanından kovdu. Yerden aldığı taşları da ardından attı. Şeytan, Hz. İbrahim'den ümidini kesince, oğlu İsmail ile uğraşmaya başladı. Babasının meseleyi yanlış anladığını söylüyor, Allah hiç öyle şey emreder mi? diyordu. Geride kalan zavallı annesinin, ağlaya ağlaya perişan hale geleceğini hatırlatıyordu. Fakat Hazreti İsmail de şeytanın bu terkinlerine zerre kadar kapılmadı. Onu yanından kovduktan sonra ardından yedi tane taş attı. İsmail'den de ümidini kesen şeytan doğru İsmail'in annesi Hacer'e gitti. Meseleyi anlatıp kocasının çok yanlış bir iş yapmak üzere olduğunu söyledi. Hemen engel olmasını istedi. Fakat Hacer de onun bu terkinlerine boyun eğmedi. Kocasının Allah'ın emrine aykırı hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek yanından kovdu. Ardından da yedi tane taş attı. Böylece laletli şeytan her üçü tarafından da kovulup taşlanmış oldu. Hz. İbrahim oğlunu sağ yanına yatırarak Allah'ın emrini yerine getirmeye hazırlandı. Oğlunun gözlerini bağlamış, bıçağı görerek acı duymasını istememişti. Bu olay Mina'da, şimdi kurbanların kesildiği geldi cehran ediyordu. Hz. İbrahim oğlunun boynuna bıçağı sürmek üzere Bismillah çekti. ''Ey Rabbim, işte emrini yerine getiriyorum.'' diye söylendi. Bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürdü. Fakat bıçak kesmedi. Çünkü Allah'ın istediği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla İbrahim ailesinin Allah'a bağlılık ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık imtihanıydı. Allah dostu olan Hazreti İbrahim'le oğlu, en sevdikleri varlıklarını seve seve Allah'a verebileceklerini ispatlamışlardı. Allah'a bağlılıklarını tereddütsüz göstermişlerdi. Kısacası bu büyük imtihanı en güzel şekilde kazanmışlardı. Hz. İbrahim bu şaha yeniden İsmail'in boynuna sürmeye hazırlanırken bir ses duydu. Ey İbrahim! Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Allah dostu bulunduğunu herkese gösterdin. Dur artık! İsmail'i kesmene lüzum kalmadı diyordu. Hazreti İbrahim durdu. Etrafına bakındı. Gökten Cebrail'in gözleri sürmeli, boynuzlu bir koçla yere inmekte olduğunu gördü. Hazreti İbrahim büyük bir sevinçle oğlunun gözlerini çözdü. Koçu Cebrail'den alıp kurban etti. Bu büyük lütuftan dolayı Allah'a şükretti. O günden beri bütün Müslümanlar Hz. İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek ve bağlılıklarını göstermek üzere her sene aynı gün kurban keserler. Kurban kesmek, hali vakti yerinde olan Müslümanların üzerine vacip bir ibadettir. Kabe'nin Yeniden inşası. Kabe, yüzünde inşa edilen ilk mabettir. Hz. Adem yeryüzüne indikten sonra, İlk işi meleklerin yardımıyla bu kutsal binayı yapmak olmuştur. Kabe zaman zaman onarılarak Nuh tufanına kadar ibadet evi olma görevini sürdürmüştür. Tufandan sonra yeri kaybolmuş, varlığından iz ve eser kalmamıştır. Allah bu şerefli ve kutlu mabedin Müslümanlara kıble olması için ortaya çıkarılıp yeniden inşasını istemiştir. Bu da Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'e kısmet olmuştur. Hazreti İbrahim ile Hz. İsmail'in Kabe'yi yeniden yapmaları şu şekilde olmuştur. Hz. İsmail bir gün zemzem suyunun yakınında bir ağaç altına oturmuş, okunun bakımını yapıyordu. Uzaktan bir insanın o tarafa doğru gelmekte olduğunu gördü. Gelen şahıs, babası Hz. İbrahim'di. Hz. İsmail, babası yaklaşır yaklaşmaz oturduğu yerden kalktı, onu saygıyla karşıladı. Uzun zamandır birbirlerine haset kalan baba oğul, Sarmaş dolaş oldular Hz. İbrahim oğlunun gözlerinden öpüyor Özlemini gidermeye çalışıyordu Nihayet hasret giderilince Babası oğluna Ey İsmail Allah bana Büyük bir iş emretti dedi Hz. İsmail Babacığım Rabbin ne emrettiyse Yerine getir dedi Hz. İbrahim Bu işte senin de yardım etmen gerekecek dedi Hz. İsmail bu habere sevindi Babacığım ''Ben sana her türlü yardıma hazırım. Rabbimin emrettiği kutlu hizmete benim de bir katkım olursa bu benim için şereftir.'' dedi. Bunun üzerine Hz. İbrahim oğluna yapacakları işin ne olduğunu açıkladı. ''Oğlum İsmail, Allah şurada bir ibadet evi yapmamızı emretti.'' Bunu derken şimdi Kabe'nin bulunduğu yeri işaret ediyordu. Hz. İbrahim ile İsmail işaret edilen yerde Kabe'nin yapımına başladılar. Hazreti İsmail taş getiriyor, İbrahim de duvarı örüyordu. İnşaat iyice yükselip, Hz. İbrahim'in boyu duvara taş yetiştirmeye kâfi gelmeyince, bu duruma baba oğul birlikte bir çare düşündüler. Hz. İsmail, merdiven vazifesi görmek üzere yüksekçe ve uzunca bir taş bulup getirdi. İbrahim peygamber bu taşın üzerine çıkarak çalışmaya devam etti. Hz. İbrahim'in üzerine basıp inşaata devam ettiği bu taşa, Makamı İbrahim denir. Üzerinde Hz. İbrahim'in ayaklarının izleri bulunmaktadır. Bugün makamı İbrahim, hacılar için hem ziyaret yeri hem de namaz kılma mekanı durumundadır. Biz Müslümanlara göre yeryüzünde Kabe'den daha şerefçe yüce bir bina yoktur. Onun inşasını emreden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Emri Hz. Cebrail getirmiş ve Hz. İbrahim'e planını da o öğretmiştir. Binayı baba oğul, iki büyük peygamber birlikte yapmışlardır. Cennet taşı. Kabe'nin duvarı her taraftan örülüp sıra bugün Hacerül Esved'in bulunduğu köşenin yapımına gelmişti. Hazreti İbrahim oğlundan insanlara Kabe'yi tavafa başlama noktası olarak belirlemek üzere bir taş bulup getirmesini istedi. Hazreti İsmail babasının bu isteğini yerine getirmek üzere dağ taş aramaya gitti. İşte bu esnada Hz. Cebrail, Hz. İbrahim'e cennetten bir taş getirdi ve Kabe'nin köşesine o taşın yerleştirilmesini istedi. Denir ki bu taş cennet yakutlarından bir yakuttu. Göreni hayran edecek kadar parlak bir taştı. Fakat sonradan insanların onu günahlı elleriyle pisletip kirletmeleri yüzünden taşın parlaklığı gitti karardı. Şifası da kayboldu. Allah onun güzelliğini günahkar insanlardan gizlemişti. Taşın siyaha yakın bir renk almasından sonra ona Hacerül Esved yani siyah taş denilmeye başlandı. Hacerül Esved'in Kabe duvarına yerleştirilmesiyle Kabe'nin yapımı tamamlanmış oluyordu. Hz. İbrahim ve İsmail bundan sonra şu şekilde duaya başladılar. Ey Rabbimiz bizim bu hizmetimizi kabul eyle. Bizi sana teslim olan gerçek iki Müslüman kıl. Bizim neslimizden de sana itaatkar ve Müslüman bir ümmet yarat. Ve o ümmet içinde öyle bir Rasul gönder ki insanlara senin ayetlerini okusun, büyüklük, kudret ve birlik delillerini bildirsin. Onların nefislerini, akıllarını, kalplerini kötü ahlaklardan, batıl fikir ve inançlardan temizlesin. Hz. İbrahim'le Hz. İsmail'in Cenab-ı Hak'tan göndermesini istedikleri peygamberin son peygamber Hz. Muhammed olduğu açıktır. Çünkü Hz. İsmail'in nesli içinde bu özellikleri üzerinde taşıyan başka bir zat gelmemiştir. Bunu sevgili peygamberimiz şu şekilde belirtmişlerdir. Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin de rüyasıyım. Kabe'nin inşaatının bitmesinden sonra, Cenab-ı Hak insanlara haccetmelerini emretti. Hz. İbrahim, makamı İbrahim'e çıkarak haccın farz kılındığını ilan etmeye başladı. Bu ilanı duyan insanlar, akın akın Kabe'ye geldiler. Hz. İbrahim onlara haccın nasıl yapılacağını öğretti. Sonra hep birlikte hacc ettiler. Bir Hac mevsiminde Hz. İbrahim'le Hz. Sare birlikte gelerek Kabe'yi tavaf ettiler, haçlarını yaptılar. Sonra da Şam'a geri döndüler. Önce Hz. Sare vefat etti, onun peşinden de Hz. İbrahim ruhunu Rabbine teslim etti. Hz. İbrahim'i Kudüs yakınında bulunan Habrun kasabasında bir mağaraya defnettiler. Böylece bir mağarada dünyaya gözünü açan Hz. İbrahim vefatında yine bir mağaraya defne olunuyordu. Bu kasaba bugün Halilül Rahman ismiyle meşhurdur. Hz. İsmail'in peygamberliği Cenab-ı Hak Kabe'nin inşasından sonra Hz. İsmail'e peygamberlik vazifesi verdi. Onu kendi halkı cürhümlülerle birlikte Yemen'de oturan Amalikalılara peygamber yaptı. Halkı inşada memur etti. Hz. İsmail artık senenin büyük kısmını Yemen'de geçiriyor, arada sırada Mekke'ye geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail'in önce kendi ailesine, sonra yakın akrabalarına, daha sonra da peygamberi olduğu milletin halkına namaz ve zekatı emrettiği anlatılmaktadır. Bu eylemden herkesin, özellikle de halka yol gösterme mevkinde olanların alacakları bir ölçü vardır. İnsan her şeyden önce kendisinden sorumludur. Sonra sırasıyla çoluk çocuğuna, hanımına, yakın akrabalarına, kavim ve halkına doğru yolu göstermekle yükümlüdür. Bütün peygamberler bu sırayı gözetmişlerdir. Hz. İsmail'in annesi 90 yaşındayken vefat etti. Onu Kabe'nin bitişiğinde Hatim denen yere defnettiler. Hz. İsmail ise vefat ettiğinde 137 yaşında bulunuyordu. Onu da annesi Hacer'in yanına gömdüler. Hz. İsmail'in pek çok oğlu olmuştu. Bunlar çeşitli bölgelere dağılmışlardı. Ancak Kayser ve Sabit adlı iki oğlu Mekke'de kalmıştı. Bunlardan Kayser, Peygamber Efendimizin nesebini Hazreti İsmail'e bağlayan dedesidir. Kureyş kabilesi bu zatın soyundan gelmektedir. Hazreti İsmail'in birçok meziyetleri arasında en çok göze çarpan ahlaki özelliği sözüne sadık oluşudur. Hazreti İsmail'in ikinci seçkin vasfı da sabır ve teslimiyetidir. Bu sabır ve teslimiyet sebebiyle Allah ona çok büyük nimetler vermiştir. Kabe'nin inşası, son peygamber Hz. Muhammed'in onun nesinden gelmesi bu nimetlerin en büyüklerindendir.